12. Numaralı konu, İslam davetinin yayılması hakkında temim edderinin hadisi, evet, Resulullah'tan şöyle dinledim, gece ve gündüzün vardıkları noktaya bu emir varacaktır, Allah çamurdan yapılmış hiçbir evi ve kıldan yapılmış hiçbir çadırı bırakmayacaktır ki bu din oraya girmesin, Aziz'in izzetini, zelilin zilletini getirecektir, bu öyle bir izzettir ki Allah İslam ve İslam ehlini onunla aziz kılar, öyle bir zillettir ki onunla küfrü zelil kılar, temim edderi der ki, ben Ali'de, ile efradımdan bunu gördüm, onlardan Müslüman olanlara hayır, şeref ve izzet isabet etti, onlardan kafir kalanlara ise zillet, alçaklık ve haraç isabet etti.